Merhaba, Polonya'da sadece 2010'da kömür santralleri baca salımlarından kaynaklanan erken ölümlerin sayısı 2000 kişi olarak tahmin ediliyor. Kanser, solunum yolları ve kalp damar hastalıkları, sinir sistemine zararları ve aynı zamanda çocukların gelişimlerine olan olumsuz etkileriyle kömür santralleri istenmiyor. Ancak Polonya'da hazineye ait olan Polonya Enerji Grubu PGE, ülkede yaşayan binlerce kişinin sağlığını riske etmekte sakınca görmüyor. PGE'nin kirletici yakıtlara dayalı enerji santrallerini değiştirmesi için Greenpeace, Polonya'nın başlattığı kampanya sürüyor. Sanal imza kampanyası stoptruciu.pl sitesinde devam ediyor. 10 bin imzanın hedeflendiği kampanyaya şu ana kadar destek verenlerin sayısı... 4800 civarında sizde de arzu ederseniz destek olabilirsiniz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan rapora göre, sera gazı etkisi yaratan gaz salımlarının 3'te 2'sinin enerji üretimiyle alakalı olduğu belirlendi. Rapor enerji sektöründen kaynaklanan karbondioksit salımlarının 2012'de rekor seviyeye çıktığını bildiriyor. Enerji iklim haritasını yeniden çizmek başlıklı raporda, aynı zamanda dünya hükümetlerine çağrıda bulunarak uygulamaya sokulacak dört enerji politikası ile küresel ısınmayı iki derecede tutma hedefinin canlı tutulabileceğine vurgu yapılıyor. Rapordaki verilere göre enerji sektöründen kaynaklanan küresel karbondioksit salımları 2012'de bir önceki yıla göre %1.4 oranında artış göstererek 31.6 milyar tona ulaştı. Çin bu dönemde karbondioksit salımını, 300 milyon ton arttırdı ancak bu ülkenin son 10 yıldaki en düşük artış oranı oldu. Bilmiyorum sevinsek mi ağlanacak halimize. Amerika Birleşik Devletleri'nin salımları ise 2 milyon ton gerilerken Avrupa Birliği'nde salımlar 50 milyon ton düştü. Japonlar ise kapatılan 50 nükleer santralin yerine fosil yakıtı dayalı kaynaklara yönelince bir kısım salımlarını... 70 milyon ton arttırdı. Ajansın raporunda bu şekilde devam edilmesinin küresel sıcaklığı 3.6 ile 5.3 derece arttıracağı ifade edilirken salımların ekonomik büyümeyi riske etmeden düşürülmesi için enerji verimliliği ve fosil yakıtlara teşviklerin kesilmesi ne baş koşullar olarak gösterdi. Yenilenebilir enerjiye yani güneşe rüzgara yönelmek gerekiyor. Nitekim. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREP tarafından Dünya Rüzgar Günü kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'de rüzgar konulu fotoğraf ve resim yarışması sonuçlandı. Rüzgar güllerini artık insanlar bir güzellik olarak bakıyorlar. Fotoğraf bölümünde 171 fotoğrafçı 611 eser katılmış. Geçen yıl yapılan yarışmanın birincisi Nuri Çorbacıoğlu yine bu kez de birincilik almış. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun onayı ile düzenlenen yarışmada ikincilik Liane Linde Benkuya'nın, üçüncülük ödül ise Hasan Alper Eriyit'in eserlerini kazanmış bu ödülleri. Yarışan eserlerin yer aldığı serginin açılışını da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yapmış ve rüzgarının önünü açacak çalışmalarına devam ettiklerini söylemiş ve enerji verimliliğine de vurgu yapmış. Tabii bunlar sözde değil de gerçek anlamda sonuçlarda ortaya çıksa daha güzel olacak. Kazakistan'da motorlu araçlar yerine çevreci bir yaklaşım sergileyen Almatı Belediyesi bisiklete yöneldi. Almatı Büyükşehir Belediyesi bisikletli ulaşım projesini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Ahmetcan Esimov'un başkanlığında yürütülen bisikletli ulaşım kampanyasına kent halkı ilgi gösterirken Almatı'nın Abay Caddesindeki bir bisiklet yolu yapılmasıyla bisiklet kullanıcılarının sayısının giderek arttığı kaydediliyor. Başkan Esimov şehir içinde motorlu taşıtlara karşı alternatif olarak aynı zamanda çevreci Kirliliğinde önlemek adına böyle bir ulaşımı tercih ettiklerini söylüyor. Şehirde kamusal alanlar otogar, okul ticaret ve alışveriş merkezlerinin önüne bisikletleri park etmek üzere de bir park yerleri inşası yapılıyor. Altyapısı kuruluyor. Artık sokakları bisikletle doldurmak kalıyor sadece. Yemenlilerin yarısı içme suyundan mahrum. UNICEF Yemen temsilcisi Harnais, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde Yemen'deki çocukların durumu ve ülkedeki içme suyu problemiyle ilgili basın toplantısı yaptı. Yemen'de yeterince su bulunmadığı ve durumun ülkenin bazı bölümlerinde çatışmalar çıkmasına da neden olduğunu anlatan Harnais, insanların yarısından fazlası temiz içme suyuna düzenli bir şekilde ulaşamıyor dedi. Yemenlilerin temiz suya ulaşım haklarının diyalog süreci sonunda oluşturulabilecek anayasaya konulması ve böylece hukuksal bir çerçeve oluşturulmasını arzu etti. ...belirtmiş kendisi ve iki ayda böyle değişiklikler bekliyor. Bakalım gerçekleşecek mi? Son olarak İzmir Karaburunlular İzmir'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı ve sorunlarını haykırdı. Balık çiftlikleri ve geniş arazi yağmalarına tepki gösteren yarımada halkı çevre sorunlarına dikkat çekmek için eylemdeydi. Sorunlarını yazdıkları döviz ve pankartlarla müdürlük bahçesinde toplanan Karaburunlular adına konuşan... ...kent konseyinden hüsnü dilli yaşam alanlarını... Talana ve çevresel felaketlere açan faaliyetlerin ÇED raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çıktığını hatırlatarak onun için buradayız. Denizimize kurulan balık çiftlikleri kıyıları katletmeye devam ediyor dedi. Hepinize yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.